İşte ilk çıkan fitne ondan ya, Fakbuluhu, emrini Fakdüluhu diye yazıyor. Bize diyor ona gönderdin, Allah'ın asıl istemeyesini diyorlar. Bize zulmetler diyorlar. Muhammed'in Ebu Bekir'i gari istiyoruzlar. Peki diyor yazıyor Osman emrini, gönderiyor. Gönderiyor, efendime söyleyeyim. Arkadan bir develi bir müddet sonra suraktan mesajlara doğru hareket ediyor. Giden Ebu Bekir Sırdi'nin oğlu o, giden develi çevirttiriyor. Bu nedir bu adamın acelesi diyor, yakalıyorlar acelerinde. Mektubun içerisinde Fakbuluhu yazıldığı yerde Fakdüluhu yazılı. Yani gittiği vakitte Mısır valisi öldürecek Muhammed Bubekir'i. Ondan sonra dönüyorlar işte. Hazreti Osman'ın halini istiyorlar işte Hilafet'ten. İşte onun üzerine muhassa ediyorlar Hazreti Osman'ın evini. Hazreti Osman bırakmam diyor şeyi diyor Hilafet. Allah bana giydiriyor bu gömleği ben bunu hiç sırtından çıkaramam diyor. Sonra diyor bu akşamı bir mana gördüm. Akşama iftar baktı. Resulullah ile iftar edeceğiz diyor. Hazreti Ali kerama Allah'a ve şah Hazreti Osman'ın evinin önüne Hazreti Haseniyy'ni gönderiyor muhafazaya. Fakat akadan duvara geliyorlar. İçeri giriyorlar. Kur'an'ı koruyken geliyor, bir o kalkıyor, o eski arkadaşımın oğlu sen misin diyor Muhammed'e bir bu görünce, onun üzere o geri çekiliyor. Fakat adını vuruyorlar Hızlı Osman'ı, Şimdi Benim dahili yok değil mi? Hazreti İbamekir'in oğlunu çekiyor. İşte öyle söylüyor, arkadaşımın oğlu sen de mi bundan nasıl berabersin deyince Muhammed'in oğlu geri çekiliyor, vurmuyor Kılıçdanoğlu, hmm. çekiliyor, çekilince Mısırlar üşüyorlar Hazret Osman'ın başına fakat ailesi Naima Hatun ortaya giriyor, onu panma kola kovuyor, kılıçlar Hazret Osman'ı fesihlik bir kıyamullah üzerine kanla daho diyorlar. Sonra Şam'la Hazreti Osmanlı'nın katiline Hazret Ali'yi sevdiyorlar, hopala. Tabii iftiralar Hazret Ali'ye. Ki Hazret Hasan da yaralanmış, Hazret Hüseyin yaralandı kapıda yani Mısırlar cekilde gel, cekde. Benim aşayım. Bu sefer Hazret Osman'ın kanı Hazret Ali'yi yıkıyorlar. Şamlılar onlara işte muharebe başlıyor.